Şimdi abiler, 3. Ahmet zamanı bir tane kale var abi, kalede 3500 tane Osmanlı askeri abi kaleyi savunuyor. 3. Ahmet zamanı, Yunus Voivoda saldırıyor bu kaleye, 3 gün boyunca top yağmuruna tutuyor kaleyi. Daha sonra 3500 askerle beraber kaleyi Osmanlı askerinden alıyor Voivoda, kaleyi aldıktan sonra düşük rütbeli askerleri kazığa oturtuyor. Ki Kazıklı Boyuda ismini duymuşsunuzdur oradan. Üst rütbelileri de şişe takıp, çevirip askerleriyle beraber yiyorlar. İnsan eti yiyorlar Turgay abi. Bunun bir üst son nokta vahşetini bahsedebilir misiniz? Bunun bir tık üstünü konuşabilir misiniz? Ne kadar ciddi bir zulüm. Bir de bunun zıt örneği var. Kanuni Sultan Süleyman zamanında abi. Kanuni Sultan Süleyman sefere gidiyor. Padişah otağı var. Otağını bir yere kuracaklar. Tam otak kurulacakken bir bakıyorlar Sinan. Otakları kuracakları yerde bir karınca yuvası var. Karınca yuvası olunca dönemin kadısı Suud Efendi'ye küçük bir pusula gönderiyor. Orada o öyle işleri sürekli dönemin kadısından haberli yapıyorlar. Ömer. Bir pusula gönderiyor ve pusulada şöyle yazıyor abi ağabey. Otağımın çadırını karıncalar basınca bir mahsuru var mıdır karıncayı kırınca Ebu Suud'dan cevap geliyor. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca diye. Böyle bir pusula gelince karıncalar incinmesin diye bir padişah otağını dünyanın dörtte üçüne hükümran olan bir sultan Kanuni Sultan Süleyman bırak o dizilerdeki martavalları esası budur. Kanuni Sultan Süleyman bir karınca incitmemek için otağın yerini değiştiriyor. Bir köşede insanları şişe takıp yiyebilecek bir mide mevcutken Mert öteki köşede karıncayı incitmeyen bir insan mevcut. Peki bu aradaki uçurum nasıl böyle oluyor Turgay abi? Bizde ene diye gizli bir anahtar var abi. Bugünkü dersimiz bu. Enaniyet de deniyor Gökhan. Ene diye de biliniyor Gökhan. Ne demek ene? Ben demek. Bizde benlik mevcut. Bunun kötü kullanımı insan eti kadar yedirtebilecek bir vahşete sürüklerken Fatih, iyi kullanımı bir Kanuni Sultan Süleyman örneğine insanı sürükleyebiliyor. Bu enenin anahtarı mevcut. Bakın mesele daha da ince aslında Resulullah zamanında Peygamber aleyhisselama en çok çile çektiren insan kimdi Aydın? Ebu Cehil'di değil mi? Ebu Cehil Efendimiz'de çok uğraşmış ve şu an belki cehennemin en dibindeki adamlardan biri. Doğru mu Turgay abi? Resulullah'ın sürekli tebliğiyle uğraşmış mı Ali abi? Uğraşmış. Peki Ali abi soruyorum. Ebu Ceylin sıfatı nedir? Ebu Ceyl kafir midir? Yani direkt Allah'ı inkar eden. Yoksa Ebu Ceyl münafık mıdır? Müslüman gibi gözüküp Müslüman olmayan. Yoksa Ebu Ceyl müşrik midir Allah'a ortak koşan? Hangisidir Gökhan? Hangisidir? Müşriktir. Yani işin garip kısmına bak. Ebu Ceyl bir Allah var diyor. Otomatikman inkar etmiyor Aydın. Diyor ki bir Allah vardır ama bana sağlığı bu put verir diyor. Bir Allah vardır ama bebek istersen bu puta giderim diyor. Bir Allah vardır rızık istersen bir de rızık tanrısı var ona giderim diyor. Evet bir Allah vardır ama huzur istersen huzur tanrısı var ona giderim diyor. Günümüzde bir Allah var diyen insanlar rezzak olarak patronunu belliyorsa Ebu Cehil'den fark ne? Hani şafi Allah'tı, neden o doktoru Allah'tan daha çok övüyorsun? Neden bu doktor olmasaydı asla şifa bulamazdım diyorsun? Hani Rezzak olan Allah'tı, hani Vedud olan, sevme ve sevilmeyi yaratan Allah'tı. Neden bu kız olmazsa asla yapamam diyorsun. Bakın çok ince bir mesele var abi. Bugün konu çok fena. Yani ben bu işleri ilk öğrendiğim gün dedim ki bu Ebu Cehil adam kafirdir herhalde. Allah inkar ediyor, inkar etmiyormuş abi Diyorum ki bir Allah var ama Allah'ın icraatı sübhanesini. Esmasını, sıfatlarını putlara veriyor. Düşünebiliyor musun olayı? Bak abi Resulullah kaç yaşında peygamber oluyor Gökhan? 40 yaşında nübüvvet iniyor. Doğru mudur? 40 yaşında peygamberliği iniyor. Peki bir soru daha soracağım. Namaz ne zaman farz oluyor bize Yunus? Miraç'ta. Kaç yıl sonra? 11 yıl sonra takriben. Bir şey soracağım. 40 yaşında nübüvvet geldi mi Turgay abi? Namaz ne zaman farz oldu? 11 yıl. 11 yıl boyunca ne yapmışlar abi? Bize nasıl öğretildi? bildiğinin Allah'ını Rabbini bildiğin an duayla başlamalı namazla başlamalı ibadetle başlamalı. E ben diyorum ki namaz bile 11 yıl sonra başlamış. Ne ile başlamışlar? 11 yıl ne yapmışlar? Marifetullah denen nasıl bir Allah'a iman ediyorum? İnandığım Allah'ın özellikleri vasıfları nelerdir? Allah'ın icraatı süphanesi nedir? Bilmezsen ben de Ebu Cehil gibi Allah'ın sıfat ve esmalarını tutup putlara verebilir miyim? Resulullah bunun endişesiyle on bir yıl boyunca iman hakikatleri, dersleri vermiş ve demiş ki... ...sizin inandığınız medet beklediğiniz putlar bunları vermeye muktedir değildir. Bütün bunların üzerinde sadece bir Rab vardır ve la ilahe illallah demiş. Bir Allah var diyoruz değil mi biz de? Sağlık probleme geçince neden doktor veriyor sağlığı? Orayı, orayı anlayamadım. Ya Allah var diyoruz değil mi abi? Bu rızık mevzu olunca neden patron Allah'ın önüne geçiyor? Nasıl oluyor o iş? İşte bugün ana konu burası abi. Bizler nasıl bir Allah'a iman etmemez noktasını problem yaşadığımızdan mesele baştan kopuyor. Yani bu ene denen olay marifetullah ilmiyle yani nasıl bir Allah'a iman ediyorum ilmiyle birleşirse Burak abi cennetin kapılarını açacakken marifetullah ilminden uzaklaşırsa Cehennemin dibine kadar adamı götürebiliyor Turgay abi. Şimdi Ene'nin kötü kullanımını bugüne kadar hep konuştuk. Ben bugün iyi kullanımını anlatacağım aslında. Mesela ne derler halk arasında? Ya enaniyet yapma derler. Nefsine yenilme derler. Doğru mu abi? Enaniyet mesela nasıl başlıyor abi? Önce egoistlikle başlıyor Ali abi birinci kademe. Ne oluyor? Bütün meselelerde kendi menfaatini düşünür. Bir aslan payı varsa aslan payı benim olsun ister. Bu ne oluyor abi? Egoist oluyor. Egoisti beslemeye devam ettikçe bir üst basamağa çıkıyor. Ego santrizm. Duydun mu hiç kral? Psikolojik bir bozukluk bu. Yani bütün meselelerde mutlaka adının karışmasını ister. Kendiyle ilişkili olmayan hiçbir meselelere tahammül edemez abi. Enenin yani benliğin kötü kullanımın ikinci basamağı. Etrafınızda görmüşsünüzdün mesela Egosantrist insanın örneği nedir? Sen dersin ki ya geçen Adana'da baraja gitmiştim mutlaka atlaması lazım ya ben de gitmiştim. Dersin ki geçen su içmiştim ay kızı da içiyor o sudan. Ya dersin ki geçen paraşütle atladım ay benim eltide atlıyor yani mutlaka katacak. Kendisinin çeştisi olmayan hiçbir meseleyi tahammül edemiyor Burak abi. Egosantrist beslenmeye devam ettikten sonra ciddi tehlikeli bir üst kademeye çıkıyor ne oluyor abi? Narsist oluyor yani ne demek? Kişinin kendisine tapması demek Yunus ve narsizm abi çok tehlikeli bir olay ben Sizlerden özür dileyerek söylüyorum. Narsist insanlar talip, evlilik hayatlarında dahi çok özür diliyorum. Özel hayatlarında bile kendilerinden başka eşini bile beğenmeyip kendileriyle yaparlar birçok meseleyi özür dileyerek söylüyorum. Yani narsizm kendine tapma dediğiniz ciddi bir problem. Narsist insanlar her daim ilgime odakta olmak isterler. Eğer insanların odağından düşerlerse kendilerini jiletlemekten çekinmezler ilgiye tekrar gelmek için. İnsanların odağından düşerlerse Hapatıp atıp intihar etmekten çekilmezler tekrar ilgi odağı olmak için. Gündemden düşerlerse aklınıza gelebilecek bütün kendilerine zarar verebilecek hadiseleri yaparlar. Amaç ney? Bütün dünya onların merkezinde dönmesi lazımdır. Yani Ene denen bir anahtar var ya abi kainatın kapılarını açan bu Ene'nin kötü kullanımda egoist, egosantrist, narsizm gibi akıl almaz basamakları var Turgay abi. Şimdi. Bunlar yine biraz gözle görülebilir hadiseler. Hani bir insana bakarsın Gökhan biraz bu meselelere vakıfsan çözersin. Ya bu arkadaşın ego noktasında biraz problemi var diyebilirsin ama gizli ene diye bir olay var Turgay abi. Yani bu enaniyetin kendisini gizlemiş saklamış hali var Burak abi. Orası çok tehlikeli. Bak abi ben bir gün bir yerde böyle yıllar önce Risale okumak için bir yere kampa gittim. Kampta da bir tane arkadaş masaya oturdu Kaan abi. Açtı Risale dersi yapacak. Şimdi ben tanıyorum yıllardır tanıdığım adam. Derse başlamadan önce Yunus ilk yarım saat şöyle geçti. İşte, çok kusurlu kardeşiniz ders yapacak işte çok günahkarım dilim varmıyor işte biz kimiz ki itiz ki köpeyiz ki biz layık değiliz Allah konuşdu şöyle böyle kendini mahvediyor abi yani o kadar berbatmadı yarım saat böyle geçti ardından sabah oldu neyse kahvaltı hazırlayacağım o da salonun ortasına yatmış abi 40 50 tane öğün. adam risale okuma kampına gitmişiz yani şöyle bir dürttüm dedim kardeş dedim kaksana bir kahvaltı hazırlayayım ölme beni dedi Ulan <gülüyor> daha gece hiçtin, hiç içtin, hiç oğlu içtin. Sabah nasıl bu kadar benliğin salonun ortasına yığılabiliyor? Gizli enaniyet bu meselenin sıkıntılı noktası. Gizli enaniyetteki insanın dış kalıbına baktığında Turgay abi muazzam bir Müslüman görürsün. Hatta mükemmel sünnetler olan sarı, cübbesi, sakalı bunlar da eksik olmaz. Yani dışına baktığında bir problem göremezsin Gökhan. Ama içini öyle kurt yiyordur ki. Hiç içi öyle olmamasına rağmen öyle bir ya biz kimiz ki nacizane bendeniz der ki hani ben hiçim ama bedü zaman da hiç. Hani ben hiçim kimim ama Süleyman Efendi Hazretleri de öyle. Yani hiçim diyerek kendisine en yüksek makama çıkarmaya çalışıyor. Anladın mı olayı? Buna gizli enaniyet deniyor. Bu yüzden insanlar helal dairede kalınma zorluğu ve şartı ile Fıtri olmak zorundalardır. Kendi iç sesleri olmayan işleri yansıtmak birer gizli enaniyettir. Konuyu baştan alıyorum. Bizim kainata gelişimizin birinci amacı dua, ibadet, namaz bunlar değil. Marifetullah denen Allah'ı tanım elmi. Gökhan burada problem var mı? Peki biz marifetullah denen Allah'ı tanımayı Yunus nasıl yapacağız? Bütün kainatta Allah'ın esması mevcut abi. Cenab-ı Allah'ın esmalarını okuyarak ben nasıl bir Allah'a iman ediyorum bunu tanıyacağız. Mesela Yunus ben sana böyle içimden gelse bir tane gül uzatıp versem. İçimden geldi ama. Sen de dedin ki Mehmet abi verdiğin bu gülde 33 tane diken var, boyu 37 santim, 73 tane çelenk var, rengi kırmızı altı da yeşil desen. Ne yaparım? O bir daha sana gül verirsem adam değilim. Niye? Ben gülü onun için mi uzattım ona Gökhan? Ne demek gülü uzatmak? Seni seviyorum demek. Peki şimdi bütün kainattaki güllere bak. Demek ki Rabbin seni daha çok seviyor. Anladın mı esma okumak ne demek? Kainata gelişimizin birinci amacı ne diyorsunuz? Marifetullah. Peki bunu nasıl yapacağız? Esma-i okuyarak. Esma-i okumaya yarayan araca da ene deniyor abiler. Şu dakikaya kadar enaniyetin kötü uylusunu anlattım. Bundan sonra hiçbir yerde duyamayacağınız Ene olumlu kullanım alanına geçiyoruz. Lütfen çok dikkatli dersi dinlemenizi önemle rica ediyorum. Ene, Ene ne demekti kardeşim? Efendim? Ben demek değil mi? Menfi kullanımları zihninde oturdu, problem yok. Olumlu kullanmakta Allah'ı tanıtıyormuş. Bakalım o nasıl olacak? Künuz ü Mahviye olan yani gizli hazine olan künuz ü Mahviye, Esma-i İlahiye'nin anahtarı olduğu gibi. Demek ki Ene neymiş abi? Bir anahtar değil mi? Anahtarsa Turgay abi kapının arkasında bizim görmediğimiz bir şeyler vardır. Ve o görmediğimiz şeyleri çözdürür. Eskiden Ali abi sinemada böyle negatifler vardı. Negatiflere ışık vururlardı duvarda yansırdı. Bildiniz mi onu? İşte o ışığı vurdurup bu kainattaki bütün olayların arkasında Allah'ın esbasını okumamıza yarayan şeye Ene deniyor abi. Ene Künuz-u Mahvi olan Esma-i anahtarı olduğu gibi kainatın tılsım-ı muğlağının yani kainatta çözülemeyen gizemlerin dahi anahtarı olarak bir muamma i mülskül kuşadır. Bir tılsım-ı hayret fezadır. Yani ene böyle bizim bildiğimiz gibi ya enaniyet yap öyle değil. Ene dediğin olay hayret verici bir olaydır diyor. Bak birazdan geleceğiz. O ene mahiyetinin bilinmesiyle yani ben bu ene'yi nasıl kullanırım? Sabahtan beri Allah'ı tanımak için kullanılır diyorsun. İşte o kullanım şeklinin bilinmesiyle o garip muamma ve acıp tılsım olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alemin vücubun kunuzunu dahi açar. Şimdi derinlere giriyoruz. Çok dikkat edin. Saniye hakim. Ne demek yok han? Her şeyi sanatlı yaratan Allah insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şunatının hakikatlerini gösterecek, tanıttıracak işaret ve numuneleri cami bir ene vermiş. Ta ki o ene bir vahidi kıyas olsun. Şimdi konuya giriyoruz. Vahidi kıyası ne demek abi? Vahidi kıyas, kıyaslama birimi demek. Şimdi lütfen dikkatleri verin. Normalde şuna 1 metre diyelim, 30 santime. Normalde 1 metrenin Gökhan hakikati var mıdır? Yani böyle öyle bir, bir metre ki, kainatta doğduğumda o 1 metre öyle yaratılmış. Var mıdır? Yoktur. Ne olmuş abi, niye bu 1 metre? İnsanlar işlerini rahat yapsın, bir kıyaslama birimi olsun diye bunu bir isim veriyorlar. Ve diyorlar ki, ya biz buna 1 metre diyelim, işlerimiz kolay görürsün. Doğru mu Turgay abi? Peki abi, normalde 1 kilo diye bir şey var mı? Var mı? Peki neden buna bir kilo diyoruz? Buna bir kilo demezsek, ortak bir dil oluşturamayız ve ben 75, Turgay abi 100 kilo mu 90 kilo mu burada niye etli gözüküyorsun? Ne olduğu birbirine çok karışır. Yani cümlem çok önemli dikkat edin, kıyaslamadan tanıyamazsın. Bunu kıyaslayacağım ki Mehmet'in üstündeki kumaş kaç metre ölçebileyim doğru mu? Bunla kıyaslayacağım ki Mehmet kaç kilo tanıyabileyim. Doğru mu? Enaniyetle kıyaslayacağım ki Allah'ı tanıyabileyim. Nasıl? Şimdi dikkatli dinle. Ben görmek nedir bilmeseydim. Allah da ben gören bir yaratıcıyım deseydi Kemal anlayabilir miydim? Enaniyet nasıl kullanıldı anladın mı? Allah diyor ki ben işiten bir yaratıcıyım. Ben işitmek nedir bilmiyorum. Anlayabilir miydim abi? Allah nasıl işitiyor? Anlayamazdım. Bende Kaan abi acıkma diye bir şey yok. Allah da diyor ki ben Rezzak'ım. Anlama ihtimalim var mı Turgay abi? İmkanı yok. Ben hastalanmıyorum abi düşün hiç hastalanmıyorum. Allah da diyor ki senin yaratıcın Şafi'dir diyor. Hiç anlama ihtimalim var mı Resul? Demek ki Ene denen benlik duygusu Allah'ın özelliklerini tanımamda Baş rol oynuyor. Çok önemli burası. Mesela şurayı benim evim düşünün. Nasıl bu evi, bu haneyi ben, Ene, ben Mehmet idare edip yürütüyorum İşte Allah da kainatı o şekilde idare edip yürütüyor. Ben bütün bunları Ene denen gizli anahtar vesilesiyle tanıyabiliyorum. Bak şimdi. Turgay abi seni biraz yorayım mı? Bir ayağa kalksana sana zahmet. Şimdi Turgay abicim. Ayağa sen mi kalktın? <gülüyor> Ayak yapma bizi ayağa sen mi? <gülüyor> sen mi kalktın ayağa? Kalkmayı Nereden öğrendin bunu? Vay! <gülüyor> taklıya getirdin bizi. Kral taklaya geldik. <gülüyor> Buyur abi oturabilirsin. Şimdi bak abi. Neyse lillâ el <gülüyor> Şimdi bak abi, bir insanın kendisinin kalkabilmesi için kainattaki karbon döngüsünün %1 oranını koruması şart, doğru mu? Çünkü kalkma elemi ama kainat yerli eksen olur. Azot döngüsünün aynı oranda, oksijen döngüsünün, dünyanın kendi ekseninde 1670 km, güneş ekseninde 108 bin, 400 milyar samanyolu galaksisi, hangi kas grubunu kullanmayı bilmeyen, hangi kemik yapısını kullanmayı, hangi sinilletimine o besleme, bir insan şu eli ben kaldırdım demesi için, bütün bu saydığım sistemlere de hakim olmak zorunda. Madem bu sistemlere hakim değilsin, sen kalkmayı istedin. Allah da o eylemi yarattı. Allah'ın bu eylemi yaratabileceğini nasıl anladım? E vasıtası ile anladım. Bak çok önemli bir örnek daha geliyor. Lütfen dikkati verin. Mesele çok vahim. Şimdi şu elimde bir ayna olsa. Gökhan dikkatim burada değil mi? Bu da güneş. Ben aynaya desem ki yahu ayna sende biraz ışık var gibi doğru olur değil mi? Peki aynanın kendi yapısında mı ışık vardır yoksa güneş kaynaklı mıdır? Güneş doğru mu? Güneşi kessem ayna ne olur? Mahvolur. Peki bu aynaya güneş deye deye deye deye biraz ısı da verdi mi aynaya? Verdi. Peki aynanın kendi ışık özelliğinin ısısı mıdır yoksa güneş olduğu için mi aynayı ısıtıyordur güneş olduğundan bu özellikleri alması gibi Allah'ın külli iradesini ana tarafa düşünün her biri bizlere cüz'i irade yayılıyor Allah görüyor bize de o şekilde gösteriyor Allah duyuyor bize de o şekilde Duyduruyor. Şimdi madem kainatta her şeyin idaresi Allah'ın elinde ve bizlerin enaniyeti Allah'ı tanımak için verilmiş. Madem esas rezak odur. Bir gün bir patron size çıkıp gelse dese ki düzgün yap şu işlerini. Senin patronun benim. Rızkını ben veriyorum. Dese ne olur? Selamün aleyküm. Agatda mugatda attay. Sen bir gün çıkıp desen ki, yahu şu sevdiğim kız var ya, bu olmadan asla yaşayamam desen... ...halbuki bütün bunların iradesi Allah'ın elindeyken. Senin yaptığın ne olur? Madem her şeyin iradesi ve idaresi Cenab-ı Allah'ın elindedir... ...insan şöyle demeli Turgay ağabey... ...kesik elimi bile gözlerimin önünde ispat olsun diye diken Allah'ım. Affet! Gönlüm yarıldığında başka cerrahlara gittiğim için Allah rızası için el-Fatiha. Az önce izlediğiniz video belki de bundan uzun zaman önce 3 tane üniversiteli gencin sadece bir hayaliydi. Ama baktığınız zaman şu an hayaller belki de hayal harem oldu. Eğer bu video size kadar ulaşmışsa belki de daha fazla insana ulaşması lazım. Eğer ulaşmasını isterseniz altta görünen beğen butonuna basmanız bizim için çok önemli. Ve bunun yanında eğer bu videoyu da paylaşırsanız belki sizin gibi başka birine daha ulaşabiliriz. Bizi izlemeye devam edin.